Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain 58. ayeti kerimeye kadar Cenab-ı Allah Çeşitli peygamberlerin Kavimleriyle başlarından geçen olayları kimisini diğerine göre biraz daha tafsilatlı, Süleyman Aleyhisselam kıssası gibi, daha tafsilatlı, kimisini hulasa olarak Lut Aleyhisselam kıssası gibi bahsetti ve ondan sonra 59. ayet-i kerime ile bu kıssaların akabinde, bilhassa Lut kavminin helak edilmesi akabinde, Cenab-Allah'ın Allah'a hamd etmeyi seçtiği kullarına ki özellikle bunlar nebilerdir, basullerdir salat ve selam getirmeyi öğretiyor. Cenab-Allah 59. ayeti kerimede esta'idu billah, "Kul ilhamdulillah", hamd Allah'a mahsustur de. Hamd her türlü övgü bütün güzel övgüler senalar Allah'a dur. Ve selamun ala ibadihi'llezine's tafa. seçtiği kullara da selam olsun. Selam kelimesi biliyorsunuz, İslam'ın şiarıdır. İslam kelimesi de aynı kökten geliyor. Müslümanlar birbirleriyle karşılaştıklarında tanısınlar, tanımasınlar. Birbirlerine selam vermek için aslında yarışmalıdırlar. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, İman etmediğiniz sürece cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmediğiniz sürece de cennete giremezsiniz. İman etmiş olamazsınız. Ben size aranızda yaygınlaştırmanız halinde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Göstereyim mi? Elbette buyur ya Resulallah dedi ya ı kiram. Aranızda selamlaşmayı Yaygınlaştırınız diyor. Burada birbirlerini seven insanların sevgilerini artırmalarından bahsetmiyor. Elbette o da kapsama dahildir. Fakat aralarında hiç sevgi olmayanların birbirlerini sevmeleri için bir başlangıç noktası gösteriyor. Bu da aramızda selamlaşmayı yaygınlaştırmaktır. Bu da ilahi bir sırdır. Karşıdan gelen bir insanı tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Hırlı mıdır, hırsız mıdır, kestiremiyorsunuz. Size, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi mi? O selamın bereketiyle allah Teala kalbinize, o kişiden yana bir rahat ve bir huzur veriyor. Eğer şimdiye kadar böyle bir şey denememişseniz veya hissetmemişseniz deneyin. Peygamber aleyhissalatü vesselam haşa batıl söylemez. Eğer olmuyorsa bizde bir sorun vardır. Eğer bunu hissetmiyorsanız, hissetmiyorsak, fark etmiyorsak bizde bir sorun vardır. Sorun bizde. Dolayısıyla ya ben onun mümin olduğunu bilip bilmiyorum ki ne bileyim ki mümin midir değil midir? Mülahazasıyla selam vermeyenler varsın vermesin. Onların doğrusunu isterseniz pek öyle İslam'a sığmayan bu mülahazalarının reddedilmesi için cevap Düşünmeye de gerek yoktur. Uğraşmaya gerek yok. Siz Resulullah'ın dediğine bakınız. Resulullah aleyhissalatü vesselam ümmetin hangi fitnelerle karşı karşıya kalacağını biliyordu. Bunu bize ulaşan hadis-i şeriflerden anlıyor ve biliyoruz. Buna rağmen o Resul aleyhissalatü vesselam Aranızda selamı yaygınlaştırın, birbirinizi seveceksiniz diyoruz. Çünkü Müslümanların birbirlerini sevmeleri selamla mümkün olacağına göre, kaynaşmaları da sevgiyle mümkün olduğuna göre, iman etmeleri de birbirlerini sevmelerine bağlı olduğuna göre, cennete girmeleri de bundan dolayı iman etmelerine bağlı olduğuna göre, İşin başını sonuna bağlayacak olursak, cennete girme anahtarlarımızdan bir tanesi, aramızda selamı yaygınlaştırmaktır. Ashab-ı kiram bu işe o kadar düşkün idi ki, yolda giderken aradan bir ağaç geçse, ağaç ortalarında biri sağından biri solundan geçse, yan yana geldikleri vakit birbirlerine selam verir. Onun için ihmal edilmiş olan bu sünneti herkes elinden geldiği kadar yaygınlaştırsın. Yaygınlaştırsın. Özellikle sağda solda kenarda duruyor veya top oynuyor veya başka işlerle uğraşıyor gördüğünüz gençlere, çocuklara selam verin. Göreceksiniz onların Size sevgileri, saygıları, hatta muhabbetleri artacaktır Allah'ın izniyle. Yeter ki siz bu işi Allah için yapalım, biz bu işi Allah için yapalım. Arkasından hayırlar geleceğine inanarak yapalım. Allah'ın izniyle çok hayırlar gelecektir. Fark etsek de etmesek de, görsek de görmesek de. O ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Cennete girmeyi zincirleme bir şekilde selamı aramızda yaygınlaştırmaya bağlamıştır. Bu işin bereketi büyüktür. Cenab-ı Allah da bu işin önderlerine bakın selam olsun dediğini görüyoruz. Elhamdülillah deyin ve selamun ala ibadihillezine istafa deyin. Hamd Allah'a mahsustur. Seçtiği kullarına da selam olsun deyilir. Çünkü biz selam verdiğimiz kimseyi o insanlara benzetmiş oluyoruz. Veya bak Allah seçtiği kullarına selam söylüyor. Selam olsun diyor. Sen de o seçilmiş kullara benze diyor. Selam vermemizin bir manası da budur. Allah madem ki seçkin kullarına selam verdi, selam olsun dememizi emretti. Sana da selamu aleyküm dediğimiz zaman bunun bir manası var. Aslında ey kardeşim ben sana selamın yükümlülüğünü, sorumluluğunu yüklüyorum demek istiyoruz. Dediğim gibi selam İslam ile aynı kökten. Allah'ın selameti, esenliği, huzuru, sükunu, sırat-ı müstakim üzere olmak. Çünkü sırat-ı müstakim üzere olmadan selamet bulmak mümkün değil. Senin üzerine ol O bir duadır aynı zamanda. Hem bizi birbirimize bağlayan bir e, selamlaşma hem de bir duadır. İslam'ın selamı enteresandır, ezanı gibi, işaretle değil, anlamlı sözledir. Ashab-ı kiram namaza davet için ezan teşri buyurulmadan önce Resulullah'a çeşitli tekliflerde bulunuyorlar. Borazan çalalım dediler, Yahudilerin işidir dedi. Çan çalalım dediler, Hristiyan'ın işidir dedi. Ateş yakalım yüksek bir yerde dediler, Mecusiler'in işidir dedi. Ezanı Cenab-ı Allah tab-ı kirama gösterdiği sadık rüyayla öğretti. Bir rivayete göre aynı ezan Resulullah'a da vahy ediliyor. Bildireceği gece ezan gelip sahabe gördüğü ezanı anlatıyor. Ezan çok anlamlıdır. İslam'ın inanç esaslarını, ameli esaslarını Müslüman'a günde 5 defa hatırlatan, içtimaî hatta esaslarını Müslümanlara günde 5 defa hatırlatan Muhteşem bir davettir. Ve sözle yapılır bu davet. Müslüman olmayanların selamlaşmaları çeşitli işaretlerledir. Kimi eğilir, kimi elini kaldırır, kimi elini göğsüne götürür. kimi Herkes bir şekilde. Bunların hiçbirisi İslam selamı değil. Hiçbirisi İslam selamı değildir. İslam selamı Esselamu aleyküm Bu mudur? Kafir olduğu katiyetle bilinen bir işi selam verdiği zaman bu ve aleyküm demekle yetinilir. Hatta sayıca az olmakla birlikte tabi'in ve etba'u tabi'inden bazı alimlere göre kafir dahi Esselamu Aleyküm dediği takdirde ve aleykümüsselam diye selamı alınır. Hatta ona sen dahi selam vermekle başlayabilirsin, az da olsa diyen görüşler var. Niçin? Bunlar hem konuyla alakalı buydukları kendilerine göre değerlendirdikleri için, hem de selamın insanları birbirine bağlayan sırrının farkına vardıkları için. Sebepleri bunlar olsa gerek. Hocam, kahve dersin ee, bazen elimizi kaldırıyoruz selam vererekle veya sesimizi işitemeyecek kadar uzaktaysa yani. sesimizi işitemeyecek kadar uzaktaysa kendisi selam verdiği verdiğini gördük veya anladık onun da selamını aldığımızı anlaması için herhangi bir şekilde işaret etmekte bir sakınca yok fakat hiç es selamü aleyküm veya ve aleyküm selam demeden Herhangi bir işaret vererek selam alıp vermek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle acemlerin yani Arap olmayanların adetidir. Yani Müslüman olmayanların o zamanki şeyle adetidir. Bizim adetimiz uzaktan bile birbirimize selam versek işaret dahi <gülüyor> selam verdiğimizi göstermek için işaret dahi yapsak yine lafzan hiç olmasa duyacağımız kadar Esselamu aleyküm ve aleykümüsselamı dememiz gerekiyor ki selam sünneti yerine gelmiş olsun. Yoksa olmaz. <gülüyor> Hatta bu olmasa başkalarının taklit bile olur. Artık mertebesi cevaz olmama mertebesi değişir. Ondan sonra Cenab-ı Allah soruyor. <gülüyor> Allah mı hayırlı? Yoksa onların Allah'a koştukları ortaklar mı hayırlı? Yani bu sözü edilen kavimlere peygamberler aracılığıyla biz davette bulunduk. İman edenler etti, etmeyenler helak oldu. O iman etmeyenler Allah'tan başka bir takım varlıklara dua ve ibadet ediyorlardı. O helak edilenler, edilen kavimler, kısaları anlatılan ve anlatılmayan olsun. Helak edilenler, Allah'a ortak koştukları varlıklar kendilerine fayda verdi mi? Kendilerini korudu mu? Kendilerine gelen Allah'ın azabını uzaklaştırabildiler. Bunu yapabilmeleri için bundan önce bu uydurma ilahların bir şey yapmaları gerekiyordu. Neydi? İman ve amel hususunda onlara doğru yolu gösterebilmeleri gerekiyordu. İman ve amel hususunda onlara doğru yolu gösteremediklerine göre... Helak edilmekten onları zaten kurtaramazlar. Onun için Cenab-ı Allah soruyor. Helak olanlara da Kur'an'ın ilk muhatabı müşriklere de kıyamete kadar gelecek Allah ile birlikte başka ortaklara dua eden, ibadet eden, onlardan yardım isteyen ve onlardan şeriat alan. Veya onlar adına şeriat uyduran kimselerin o uydurma ilahları mı hayırlıdır? Yoksa Allah mı hayırlıdır? Cevap gayet açıktır. Hidayet veren kim? Allah. Resulleri gönderen kim? Allah. Onlara kitabı indiren kim? Allah. Her şeyi bilen, her şeyi hikmetiyle indiren, bildiren şeriat koyan, kaderi, takdiri, teşrii, halikiyeti, kısacası bütün fiilleri sonsuz hikmetlerle dolu olan Cenab-ı Allah mı hayırlıdır, onların Allah'a koştukları ortaklar mı hayırlıdır? Cevap dediğimiz gibi açıktır. Elbette Allah daha hayırlı olacaktır. O halde yine kendiliğinden sorulması gereken bir soru ve alınması gereken bir cevapla karşılayız. <Gülüyor> Madem Allah onların bütün ortak koştukları varlıklardan daha hayırlıdır e hayırlı olanın gösterdiği yoldan mı gitmek gerekiyor? Şer Küfür ve kötülükten başka hiçbir şey sağlamayan Allah'la birlikte veya Allah'tan ayrı tapınılan mamutlar mı hayırlıdır? Onların yolundan mı gidilecektir? Soru gayet açıktır. Aynı manada soru bir başka vecih soruluyor. Bakın birinci soru yani okuduğumuz ayetteki soru. Hidayet ve ibadet ile alakalı bir sorudur. Şimdi okuyacağımız 60. ayet-i kerime ve devamı kainatın halikiyeti ve rububiyeti ile alakalıdır. Ve burada bize diyecek ki Cenab-ı Allah ancak yaratan ilah olur, ilah edilir. Onun dışında bir mamut olmaz. E men halaka's semawati vel Yoksa gökleri ve yeri yaratan ve anzel lekum minas sema'i Ve sizin faydanız için semadan bir ]��zogen. su indiren. Fe anbatna bihi hada'iqa zata Ve biz o su ile o su asıtıyla göz kamaştırıcı bahçeler yetiştirdik. Bahçeler bitti o su ile. Ma kana lekum en tunbitu şecereha. Sizin o güzelim bahçelerin bir tek bitkisini, ağacını yetiştirebilmeye gücünüz yetmez. E ilahumma Allah. Allah'la beraber bir başka ilah var? Gökleri ve yeri yaratan semadan bir su indirip kendisiyle sizin bir tek ağacınızı ağacını dahi bitiremeyeceğiniz göz kamaştırıcı bahçeler bitirdiğimiz bitiren mi? Hayırlıdır? Yoksa onlar mı? Allah'la beraber bir başka ilah mı var? Bir defa ayet-i kerime bizleri göklerde gezdiriyor. Yere indiriyor. Yağmurlarla suların, bitkilerin buluşması üzerinde kafa yormamızı dolayısıyla Yerin altındaki o müstesna alem ile de yakından ilgilenmemizi irşat buyuruyor. Ve ondan sonra soruyor. Siz bunların bir tek ağacını dahi bitiremezken, Allah'la beraber nasıl başka bir ilah olabilir? Göklerin ve yerin yaratılmasında veya göklerle yerde, İnanın yerine göre sayısız, sonsuz demek bile az gelir. O kadar çok mahlukat var ki. Küçüğü küçük, büyüğü büyük. Her türlü büyüklükte ve hacimde. Her türlü özellikte. Düşünebiliyor musunuz? Tek hücreli canlıdan tutunuz. Galaksilere varıncaya kadar muazzam muazzam cisimler. Ve bunların her birisi için alabildiğini hassas, akıllara durgunluk verecek kadar ince kanunlar var. Bu gök cisimlerinin atoma varıncaya kadar, çekim güçleri de itme güçleri de ifade edindeyse veya başka varlıklar tarafından ikinci bir çekime maruz kalma imkanları açısından. Her şey o kadar hassas, her şey o kadar yerli yerinde ki bunların hesabı kitabı bir tarafa bu şekilde yaratılmaları ve bir araya getirilip tutulmaları elbette ki insanın aklına durgunluk verir, verdiği kadar da hayranlık verir. ve enzalalekum min es-semai ma olmak üzere gökten bir su indiriyor. Bir nevi su. Bu suyun bir özelliği var. Nedeni suyudur. Tuzlu olsa o haliyle inse bitkiler perişan olur. Değil mi? Belki canlılar diğer canlılar da perişan. Her şey mahfuz. Yok. Özel bir sudurumuz. Su. Menba suyu da değildir. Kaynayan pınar, nehir suyu vesaire de değildir. Özellikli bir sudur. Özel türden bir su. Fakat bu su da yine normalde dünyadaki denizlerden ve su kaynaklarından buharlaşarak yükseliyor. Gökte nasıl bir işlemden geçiyorsa Konunun mühendisleri, bilginleri daha iyi bilirler. Bir işlemden geçmeden bu hale gelmesi mümkün değil zaten. Nasıl bir işlemden geçiyorsa o su benim içmeme de, diğer canlıların içmesine de, efendim e, bitkilerin onunla su ihtiyaçlarının karşılamasına da elverişli oluyor. Bu suyla her türlü bitki yetişiyor. Su aynı. Bitkiler enva çeşit. Envai çeşit. Kaç tür bitki var? Yüzbinlerle ifade ediliyor. Yeryüzündeki bitki türleri. Artık grup olarak mı değil zannederim. tane olarak, Daha doğrusu grupların alt bölümleriyle birlikte. Bütün bunların biz bir tekini dahi bitiremiyoruz. Bir tekini dahi. Gerçekten öyle. Bütün kainat toplansa, bütün mahlukat bir araya gelse, bir tek buğday veya arpa tanesini toprağın altında çimlendirebilirler mi? Fazla uzun boyu düşünmeye gerek yok. Sadece bir buğday üzerinde düşünelim. Bir arpa üzerinde düşünün, Yerin altında Koyuyoruz atıyorsun Ondan sonra bekliyorsun Bekliyorsun Bunu mısır içinde düşünün Darı içinde düşünün Çiçek içinde düşünün Her bir şey için düşünün Yerin altında Bir takım işlemlerden geçiyor o toprağın o toprağın ise delinip bitkinin oradan çıkması normal olarak toprağın sahip olduğu ağırlık, bastırma gücü, sıkılık vesaire vesaire güçte normalde ne bileyim hiçbir hayat emaresi bulunmayan bir tohumun o toprağın altında çürümesi, yok olması gerekiyor. Şartları oluşup yerin üstüne çıkması olmaması gereken ama oluyor. Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu bitkiler için kanunu sayesinde yerleştirmiş olduğu kanunu sayesinde o Çok görmüşsünüzdür, bir bakıyorsunuz. Onlarca metre, 30 metre, 40 metre, 50 metre. dümdüz kaya para parça kayalar paraparça kayalar. Bir bakıyorsun kayanın ortasından şöyle bir ağaç çıkıvermiş. Subhanallah demekten başka bir şey diyemiyorsun. Ya benim alıştığım, senin alıştığın, hepimizin alıştığı. Değil mi? Toprak olan yerde çıkması. Orada toprak da yok mübarek. O kayayı nasıl aradan çıkmış, nasıl gelmiş, nasıl? Bu ne? Cenab-ı işte bunu söylüyor. Bunları kavrayın diyor. Cenab-ı Allah bunlar üzerinde az buçuk düşünelim diyor. Her bir konuda da uzman olmamız gerekmiyor. Gözlemlerimiz ve mevcut bilgilerimizle bile düşünsek hadiseyi anlamamız için yeter. Evet biz bütün gücümüzü bir araya getirsek bir tek buğdayı toprağın altında çimlendirip oradan çıkartabiliriz. Bu budur. Siz diyor cenab Allah bir tek ağacını dahi bir tek bitkisini dahi yeşertemezken biz o su ile, su su ile göz kamaştırıcı sayısız bahçeler yetiştirdik diyor. Göz kamaştırıcı. Göz alıcı bahçeler. Bu önemli bir kelime. Zate behce. Güzellikten anlamayan, güzelliğe hayran kalmayan, allah Teala'nın mahlukatındaki güzellikleri fark ederek, Allah'ın azametini kavramaya kalkışmayan bir insan, Tefekkür fukarasıdır. Cenab-ı Allah özellikle vurguluyor. Ve buna benzer ayet-i kerimeler pek çoktur. Semadan su inecek bunun üzerinde düşünmeyeceksin. Cenab-ı Allah onunla bitkiler yetiştirecek bunun üzerinde düşünmeyeceksin. Bu bitkiler alabildiğine hayran bırakacak kadar güzel olacak bunu düşünmeyeceksin. Sırası geldikçe hep söylerim. Zannederim deve dikenini bilmeyeniniz yoktur. Elimde yakalamaya çalışsan elini kalatır belki. Diken işte adı üzerinde. Ama o kadar güzel ki mübarek. Müstesna, öyle bir müstesna güzellik vermiş ki o mor, o yeşil birbirine o kadar mı yakışır? Subhanallah. Ne kadar güzel. Güzelliğe hayran kalarak o güzelliği halk edene, kalbi iman ile depreşmeyen mü mümine yazıklar olsun. Bunlar tabiatta, kainatta her bir şey, her bir hadise müminin imanını depreştirmeli harekete geçirmeli imanını fark ettirmeli kendisine o fark edişle Allah Teala'yı anmalı Allah Teala'yı hatırlatmalı kudretini, azametini, halikiyetini, hikmetini, tedbirini sonsuz güç ve her şeyi muhkem yapmasını daha iyi anlamaya itmeli kalbimizi bunlar haşyetle doluluracak. Muazzam hadiseler ve buna rağmen insanlar kafir oluyorsa işte onun için Cenab-ı Allah soruyor: "A <gülüyor> ilahum Allah Allahla beraber bir başka ilah mı olurmuş? Var mı öyle bir şey? Olabilir mi? Haşa? Bellum qawmiyyadilun. Hayır, asıl onlar Allah'a başka varlıkları muadil görenler denk görenlerdir. Yani Allah'ta kabul ettikleri etmeleri gereken gücü, kuvveti, kudreti, teşri hak ve selahiyetini insan için, hayatı için sistem, nizam koyma yetkisini Allah'tan başkasında görenler veya en azından başkalarını haşa Allah'ın seviyesinde kabul eden kimselerdir. İşte şirkte budur zaten. Beşeriyetin bugün anlamaya en çok muhtaç oldukları mesele budur. Beşeriyet bugün insanlık bugün Allah'ın dininden öncelikle hangi işleri yaparak kaçtığını fark etmek zorundadır. Ayet-i Kerime'de belirttiği gibi bugün beşeriyyettir. Esla'idu <Sessizlik> billah. <Sessizlik> Ke ennehum humurum mustenfira ferrat min Arap dilinde bir manasıyla aslandır. Aslan görüp ürkerek kaçan yabani eşeklere benziyor. Bugün insan. Allah'tan kaçıyor. Oysa Cenab-ı Allah bize fefirru ilallah diyor. Şu şirkinizden Allah'a kaçınız diyor. Lağlatan kaçıyor beşeriyet. Allah'a kaçacağına Allah'tan kaçıyor. Allah'ın izamı dediğin zaman aman aman aman diyor. Allah'ın dini, dinde bu yasaktır. Dinde bu emirdir. Dinen böyle olmamız gerekiyor. Dinen bunların olmaması gerekiyor. Dediğiniz zaman her kafadan bir ses. Aynen ürkmüş, gördüğü aslandan ürkmüş yabani eşekleri gibi dört dala kaçışım duruyorlar Allah'ın dininde. Allah'ın hidayetinde. Bu bedbatlığın en ileri en insan aleyhine olacak bir hal beşeriyetin kendisine gelmesi lazım. Allahu Teala'ya ortaklar koşmayı bıraksın. Yani Allah'ın dinine denk kabul edeceği veya hatta Allah'ın dinine tercih edeceği etmekte olduğu nizamları, ideolojileri, rejimleri, sistemleri ister siyasi olsun, ister ahlaki olsun, ister ekonomik olsun ister içtimai olsun, ne olursa olsun hepsini elinin tersiyle bir kenara itmek zorundadır beşeriyet. Aksi takdirde eğer bunu yapmıyorsa ve hele hele bunları Allah'ın dininin yerine ikame etmenin gerekliliğini savunuyorsa bilsinler ki Allah'a ortak koşuyorlar, Allah'a ibadet etmiyorlar. Haşa Allah'tan başka ilahlar ediniyorlar. Bu da şirktir. Allahü Teala'nın kabul etmediği bir şeydir. Belhüm <gülüyor> yadilun hayır onlar Allah'a muadil koşuyorlar, denk koşuyorlar. Bu ne demek? Zalimlik ediyorlar demektir. Çünkü, çünkü. Terazinin iki kefesini eğer aynı değerde olmayan şeylerle bir araya getirir ve tartarsanız bu bunun dengidir kabul ederseniz bir tarafta çok affedersiniz gübre koyarsanız öbür tarafta altın koyarsanız eşit ağırlıktadır diye gübre de altın da aynı şeydir derseniz siz bunları muadil kabul ettiniz demektir. Peki bunu akılla kabul edilir izah edilebilir bir tarafı var mı? Böyle bir şey olur mu? Bütün batıl sistemler, demokrasileri başta olmak üzere. Bu gübre kadar bile değerli değildir. Gübrenin faydası var. Bunlar ümmete, beşeriyete, zarardan, zulümden, kandan, ahlaksızlıktan, Allah'tan, kaçıştan başka bir şey vermediler beşeriyete. Bunlar beşeriyete fayda değil, her şeyleriyle zarardır. İnsanlığın bu mevcut sistemleri bir deli gömleğinden kurtulur gibi üzerinden çıkartıp çöplüğe hatta uçurumlardan aşağıya çöplüklere atmadığı sürece Allah'ın dinine dönmediği sürece iflah etmesi mümkün değildir. iflah olması mümkün değildir. Bugün bu sistemlerin bütün mekanizmaları Beşeriyetin adeta dalaleti için her birisi kendi bulunduğu noktadan ve kendi e, gücüyle çalışıyor. Fabrikalar, laboratuvarlar, efendim, üniversiteler, parlamentolar, kısacası bugünkü şu sistemi, dünya sistemini ayakta tutan her bir unsur, kendi bulunduğu noktadan ve kendi açısından beşeriyeti Allah'tan uzaklaştırıp cehenneme doğru götürmek için işbirliği halindedir. Herkes bu noktada üzerine düşeni yapıyor. Sermayesi, sanayisi, bilmem nesi vesairesi, vesairesi. Böyle bir ifade ise şeytani tezgahın güdümünde gidiyor bütün bunlar. Bu tezgahı bozmanın adayı sadece bizleriz. Biz Müslümanlarız. Yani biz Müslümanların vazifesi çok büyüktür. Hiç biz bu işi bozarız kalan diye kuru kuruya övünmek için değildir bu. Sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu kavramamız için bunu idrak etmemiz gerekiyor. Devam ediyor sorular. En men cealel arda karara. Allah. Peki, yeryüzünü, arzı bizler için. Biz insanlar ve hayatımızı burada devam ettirmek için gerekli olan ne varsa her bir şey için bir karar kılan, وَجَعَلَ خِلَالَهَا اَنْهَارًا Onun arasında da ırmaklar yaratan. وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسًّا Ve üzerine sağlam baskılar, kazıklar yani dağlar koyan. Oraya dağlar koyan. وَجَعَلَ Beynel الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا İki deniz yani... İki ayrı su arasına da bir engel koyan Allah ile mi başka bir ilah var? Cenab-ı Allah bizlere acizliğimizi kendi, ayrıca kendisinin de kudretini uluhiyetine delil olan kudretini Halikiyetini, malikiyetini, nihayetsiz ilim ve tedbirini, kudretini bizlere ne yapıyor? Hatırlatarak kendisiyle beraber başka bir ilahın söz konusu olamayacağını belirtiyor. Bel ekferuhum la ya'lemûn. Hayır, asıl onların çoğu bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Allah selamet versin. öğrenci İmam Hatip'te bir hocamız bize şöyle demişti. Batının en büyük filozoflarından birisinin Sokrat olduğu kabul ediliyor. Sokrat'ın bir filozof olarak vardığı nihai netice Allah vardır demek olmuştur. Doğru. Fakat bu bir Müslüman için başlangıç noktasıdır. Yani onların ulaşabilecekleri en iyi imser halde ulaşabilecekleri en nihai noktaları belki Allah'ın varlığını bilmektir, kabul etmektir. O da uluhiyetinin farkına varamazlar. Çoğu kere. Veya yanlış değerlendirirler. Yaratan Allah'tır ama Söylemeseler bile aslında ilah bizleriz derler. Çünkü kanunları, yasaları, bilmem neleri vesaireleri kendileri koyarlar. Allah'ın önünde ibadet edilmesi gerektiğini de bir türlü hatırlamazlar. Fakat Müslüman işe la ilahe illallah diyerek başlıyor. Müslümanın başlangıç noktası bu. Dolayısıyla esasında bizim fikri ahlaki, içtibai, siyasi ve her açıdan sahip olduğumuz esas ve umdeler onlarla kıyas edilmeyecek kadar yüce ve ileridir. Fakat çoğunlukla bunun farkında değiliz ve bu farkında olmanın gerektirdiği sorumluluğu yerine getirmiyoruz. İşte İslam ümmetinin sıkıntıları burada düğümleniyor. Burada toplanıyor. Merhum Necip Fazıl'ın söylediği gibi ben taşıdığı yükün farkında olmayan bir dev. Sorumluluğumuz büyük. Bu sorumlulukla ayağa kalkmanın zamanı gerçekten geçiyor. Ümmet kendisine yeniden gelmek zorundadır. Cahilden hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bu budur. Dost da olmaz, post da olmaz. Ona dikkat etmek lazım. Onun için ilmi bütün türleriyle ve bütün imkanlarımızla yaygınlaştırmak ve ümmetin ilmin bütün şubelerinde, alanlarında en ileri derece ve mertebede olması gerçekten zaruridir, zorunludur. Onun için Cenab-ı Allah bakın burada şirki Allah'a ortak koşmayı, cehaletin bir neticesi kabul ediyor. Bel ekferuhum la y'alemum Hayır onların çoğunluğu bilmiyorlar. Bilmemek ne demek? Cehalet demek. Cehalet neyin zıttıdır? İlmin zıttıdır. Peki ya biz bilmiyorsak ne olacak? Bilmeyenler bizsek ne olacak? O halde bu gibi Değerlendirmelerin kapsamına girmemek için veya girmiş isek çıkmak için ilme hiçbirisi arasında ayrım gözetmeksizin sarılmak ve yönelmek zorundayız. Cenab-ı Allah Adem'e de ilk olarak ilmi öğretti. Çünkü ilim bizim için vazgeçilmez bir şeydir. İlimle meleklerden üstün oldu. İlme dayanarak verdiği cevapla Cenab-ı Allah onu meleklere karşı delil ve hikmetini izhar etti. E, ee, Adem Aleyhisselam'ın öncelikli varisleri biz müminler değil miyiz? Evet. Niye cahiliz peki? Peygamberlerin en büyük mirası nedir? İlimdir. Son peygamber, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ilimden mirası, en büyük miras değil midir? Bütün peygamberlerden mirası daha büyük değil midir? Peki bu ümmetin şimdiki asırda özellikle, bu mirastan payı niye bu kadar küçük? Çünkü, bu peygamberin daha doğrusu bu neyin göstergesidir. O peygamberin Aleyhissalatu Vesselam izinden az gidiyoruz demek. Başka çaresi yok. Her vesileyle ilmimizi arttıracağız. İlim derken de mutlak olarak kullanıyorum. Müsbet ilim, efanıma söyleyeyim, dini ilim vesaire demiyorum. Ümmetin her alanda ilim sahibi olmaya hem de en ileriler arasında bulunmaya ihtiyacı vardır. Ve bu bir zarurettir. Bunun tartışılacak hiçbir tarafı yoktur. Cenab-ı Allah, ümmete muhtaç olduğu ilmi, ihtiyaç mertebesine göre ilk fırsatta kazanmayı, elde etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Biraz sonra devam ederiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah... Gökleri ve yeri yarattığını ve bunlarda var ettiği varlıkları söz konusu ettikten ve bunlara dikkatimizi çektikten sonra insanın iç dünyası ile alakalı önemli bir noktaya temas ediyoruz. Ve bunu da aynı soru ile ifade yerinde gündemimize taşıyarak üzerinde düşünmemizi istiyoruz. Estaizu billah diyor ki emmen yüceybul mudtarra iza da'a çaresiz kalmış Sıkıntılardan, çaresizliklerden bunalmış bir kimse dua ettiği zaman onun duasını kim kabul eder? Kabul eden kim? Ve yekşifussu kötülüğü açıp gideren kim? Ve yecaalukum hulefe el ard. Ve sizi... Yeryüzünün halifeleri yapan kim? E <gülüyor> ilahümme Allah. Allah'la birlikte bir ilah mı var bunları veya bunların birisini olsun yapabilen? Qalilemmâ <gülüyor> tezekkerûn. Ne kadar az düşünüyor, öğüt alıyorsunuz. Çünkü bunlar gerçekten öğüt almayı gerektiren hadiselerdir. Bir insan göklerin yerin yaratılısı vesaireyle alakalı, hatta işte bu az önce bahsettiğimiz bitkilerin yeşermesi vesaire. Bunları bir şeylere bağlayabilir. Fakat aynı insanın bizzat kendisi çaresiz kaldığı zaman, Allah'a dua edip Allah'ın sıkıntısını giderdiğini gördüğü zaman, Bundan önce Allah'ın varlığına, birliğine, uluhiyetine iman etmese dahi değişik bir durumla karşı karşıya kaldığını görmez mi? Anlamaz mı? Bunu fark etmez mi? Madem bu bir vakadır diyor Cenab-ı Allah, binlerle yüz binlerle müşahede edilmiş bir hadisedir. Belki bunların Örneklerinden en önemlisi şudur. Daha önce genç yaşlarında bildiğiniz gibi bir çok meşhur dünyayı böyle sarsan bir pop şarkıcısıyken Yusuf İslam Müslüman oluyor biliyorsunuz. O zamanki adı Cat Stevens. Diyor ki bir gün diyor Amerika'daydım Atlas Okyanusu'nda yüzmeye başladım. Büyük bir dalga geldi ve beni çok uzaklara götürdü. Allah'a inanmıyorum ya daha doğrusu Allah'a inanıyorum ama Hristiyan değilim diyor. Bana öğretilen Hristiyanlığı bir türlü hazmedemedim diyor, kabul edemedim diyor, Mantıkı göremedim diyor. Kendisinin ifadesiyle aritmetik hocası diyor bize bir bir daha bir daha yani bir artı bir artı bir üç eder diye öğretiyordu. Buna karşılık din dersine gelen papaz bize Allah hem üçtür hem birdir diyordu. Bir ile üçü eşitliyordu. Bunu diyor ta o zamandan beri kabullenememişti. Gücümün tükendiği artık denizin dibine su yuta yuta inmekten başka önümde bir çözümün kalmadığı bir sırada. Ya Rabbi dedim. Beni sahile çıkartırsan senin istediğin bir kul olmak için çalışacağım dedi. Nasıl olduğunu ben de fark etmedim diyor. Kendimi karada buldum. Bizzat kendisinin anlattığı bir hadise. İşte o çaresizlik esnasında yapılan dua Tam bir ihlasla yapılan duadır çünkü. İnsan çünkü o halde Allah'tan başka bir gücün kendisini koruyacak, kurtaracak bir güç olmadığını fark eder, anlar. İdrak eder. Onun için böyle bazen Allah vermesin elbette deriz. Ağır hastalıklar olur insan iyileştikten sonra o hasta halinde Allah'a daha yakın olmanın özlemini çeker. Ben o hasta halimle kendimi Allah'a daha yakın hissediyordum diye anlar ve bunun farkına var. Niye? Çünkü o hastalade çaresizdir. Belki doktorlar bir şey yapamamıştır. İlaçlar bir işe yaramamıştır. Yanında Eşi, dostu, arkadaşı, akrabası vardır. Onlar sadece böyle bön, bön bakarlar. Hiçbir şey yapamazlar. Ne yapacaklar? Tek sığınağımız Allah kalıyor. Bu halde Allah'a yapılan dua mümin olsun, kafir olsun fark etmez. İhlasla yapılan bir duadır. Ve ihlasın da Anlık dahi olsa Allah nezdinde kıymeti büyüktür. Onun için Cenab-ı Allah hiç mümin kafir ayrımını yapmadan burada اَمَّنْ يُجِبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ buyurur. Çaresiz kaldığı zaman o çaresizin duasını kabul eden kim diyor. Çaresiz mümin demiyor ha. Çaresiz, mümin olsun, kafir olsun. Çaresizliğinin şuurunda Allah'tan başka hiçbir kimsenin kendisine yardım edemeyeceği bir vaziyette iken Allah'tan başkasının ona yardım edemeyeceğini bildiği zaman yaptığı bir dua. Onun duasını kim kabul eder? Senelerce önce umredeyim Sabah namazından sonra bir tavaf edeyim dedim ettim baktım biliyorsunuz orada her vakit cenaze olur cenaze için namaz kılınacağı söylendi tam namaza durulacağı vakit Hacer-i Esved'le benim aramda hiç kimse yok benden daha yakını da yok Dedim, inşallah bu sefer Haceriye söyledi, el sürmek, öpek nasip olur dedim. Daha selam verdik mi, vermedik mi bilmiyorum. Ben haydi şöyle hesabını yapıyorum önce namazda, şöyle gideceğim, böyle çıkacağım falan filan. Böyle şey diyor, bir sevda oluyor insanda. Selam verildi mi verilmedi mi daha bilmiyorum. Kendimi havada gördüm. Birden bir Kabe'nin o haceri Esved üzerindeki köşeye öyle bir geldim ki kendimi ezilmekten ancak o hacer Esved'in üzerindeki örtünün o halat kısmı var. Oraya bir tutundum ellerimle. Nasıl yaptım onu da bilmiyorum tabi. Çünkü çok hızlı gelişmeler. Ayaklarımı da Kabe'nin duvarına dayadım kendimi öyle ittim o şekilde bir örtüyü tutuyor bir de kendimi ittim yoksa tam ezilecektim orada asker bekliyor biliyorsunuz Arapça dedim askeri Kataluni dedi beni öldürdüler dedim öldürecekler bunlar bir şey olmaz la ilahe illallah dedi dedim. <gülüyor> <gülüyor> baktım doğru söylüyor Bari öleceksek bir de Kabe'de La İlahe İllallah diyerek <gülüyor> <gülüyor> Bu da doğru söylüyorum. Ben, Abi inanın La ilahe illallah dedim kendimi makam İbrahim'in önünde yürüyor gördüm. Nasıl oldum, nasıl oraya vardım, hangi dalgayla, <gülüyor> hangi vakit? Ellerin üstünde mi beni taşıdılar? Yan mı gittim, dik mi gittim, uçarak mı gittim, hiç bilmiyorum Allah şahittir. Hala hatırlıyorum <gülüyor> Bir kendimi orada gördüm. Allah Allah. Başımda takke vardı. Takke düştü mü düşmedi mi bir onu hatırlamıyor. Onu da hatırlamıyor. Şimdi burada yani adamın o telkini muhtemelen benim orada samimi olarak artık başka kurtuluşumuz yok. La ilahe illallah deyişimiz dedi. <gülüyor> o gün oraya fırlattı ve Allahü Teala ismabını halk etti. Bu budur. Çaresiz kalmışın, bunalmışın, Allah'a yakınlığı çok yüksek olduğu için, ihlası çok ileri derecede olduğu için duası da makbuldur Ve Allahü Teala onun duasını kabul eder diyor. Peki kim kabul ediyor duayı diyor? Elbette o Celle Celaluhu. Ve karşı karşıya kaldığınız kötülükleri açıp gideren kim? Ümmetin her durumda ve bilhassa sıkıntılı zorlu zamanlarda en ihmal etmemesi gereken şeylerin başında dua geliyor. Güç hazırlayacaksın, imkan sahibi olacaksın, ilmin peşinde koşacaksın, bütün bunları yapacaksın. Bunlar da bir manada duadır. Fakat bir de hep birlikte, Gücü yetenimiz ve yetmeyenimiz, ümmetin sıkıntıdan kurtulması için maddi ve fiili olarak bir şeyler yapabilenimiz ve yapmayanımızla her halükarda Allahü u Teala'ya sıkıntılarımızın giderilmesi için her vesileyle çok çok dua etmemiz gerekiyor. Çünkü dua insanı, insana Rabbini hatırlatır, ve Rabbinin huzurunda aczini, çaresizliğini, güçsüzlüğünü hiçbir şeye muktedir olamadığını hatırlatan yani kulu Allah'a daha ileri mertebede, kulluk mertebesine taşıyan, daha ileri bir kulluk mertebesine taşıyan şuurla yapılan duadır. Dua onun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi ibadetin beynidir. Mukhul ibada. Dua mukhul ibada. İbadetin mukhun iki kelim iki manası var. Kemik iliği manasına da geliyor. Beyin manasına da geliyor. İkisi de insan için hayatidir. <gülüyor> Kemik iliği kan hücreleri için gereken şeyi üretmezse veya bozulursa kan kanseri oluyordu insan biliyorsunuz. Onun için kemik iliği nakli yapılır. O da fayda verirse, doku uyuşmazlığı olmazsa vesaire. E, kemik iliği kan için gerekli olan ana maddeyi, ham maddeyi, hayati maddeyi daha doğrusu üretemezse insan ölür. Çünkü kan olmayınca olmaz. Veya beyin. Fark etmez. Dua işte Peygamber Sallallahu Aleyhi Sellem tarafından ya kemik iliğine veya beyne benzetiliyor. İbadete göre nispeti budur. Dua ibadetin özüdür, beynidir ne diye. Onun için hatta ibadetin kendisi de duadır. Fatiha suresinin bir adı suretü duadır. Dua suresi. Dua suresi. Her namazda onu okumak, her namazın her rekatında okumak zorundayız. Dua. Cenab-ı Allah ne diyor? Estaizu billah. "Kul, مَا يَعْبَعُ bikum رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ ''Fesev feyekûn gizâbâ'' ''De ki, sizin duanız olmasa, Rabbimin nezdinde kıymetiniz ne olur ki? Ne kıymetiniz olur ki? Neye yararsınız ki? Rabbiniz, Rabbimiz size ne yapsın? Rabbim size ne yapsın? Ne işe arayacaksınız? Madem yalanladınız, o zaman azap yakınıza yapışacaktır diyor. Demek ki dua etmek, peygamberleri tasdik etmenin bir göstergesidir. Dua etmemek, peygamberleri yalanlamak ve azaba kaçınılmaz olarak uğramak demektir. Aksi dua imanın alameti. Onun için imanımızın sadakati, imanımızın metaneti dua ile pekişir. Dua bunun göstergesi, bunun alametidir. İşte dua ettiği zaman çaresizim duasını kabul eden. Ve yakşifussu dua neticesinde İçinde bulunduğunuz sıkıntıyı, kötülüğü açıp gideren ve yece'alukum khulefâ'el ard ve ondan sonra Allah'ın sizi yeryüzünün halifeleri ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan ile bir başka ilah mı var? Çok enteresan. Çaresizsiniz. Dua ediyorsunuz, Allah duanızı kabul ediyor, sizi yeryüzünün halifeleri yapıyor. Sanki ümmetin şu vaziyetinde Cenab-ı Allah bize siz layıkı ve çihile dua edin, ne gerekiyorsa yapın ben de sizi yeryüzünün halifeleri yapacağım diyor gibi. Yeryüzünde siz halife olacaksınız. Başkalarının yerine siz geçeceksiniz. Başkalarının dünyayı istila edip ifsad etmeleri yerine siz onların ifsadlarını ıslah edip düzelteceksiniz. Onların yerine güç sizin elinize geçecek ve siz o gücü Allah'ın razı olacağı istikamette insanlığın faydasına ve menfaatine kullanacaksınız. Demek ki Allah'a dönüşün dünyada bir mükafatı vardır. Allah'a yönelmenin dünyada gösterilen bir karşılığı vardır. O da yeryüzünde halifelik makamına getirilmek. Biz Allah'a dönersek Allah'a kafa tutan bu maddeci ve Allah'tan başka her bir şeyi ilah edinmiş bulunan bu berbat uygarlık defolup gidecek yeryüzünü ıslah etme yememur memur onunla görevli olan Müslümanların Allah'ın razı olacağı şekilde inşa edecekleri medeniyet yani hilafet medeniyeti gelecek. Bunun başka yolu yok. Yani ayet-i kerime adeta müjdeyle dolu bir ayet-i kerime. Siz çaresizsiniz. Dua edin, ben duanızı kabul edeceğim. Etrafınızı kopkoyu koyu karanlıklar, zifiri karanlıklar gibi sarmış bulunan bu kötülükleri açıp gidereceğim. Ortalık sizin için apaydınlık olacak ve siz yeryüzünün ve sizi Allah yeryüzünün halifeleri haline getirecektir. Ayet-i kerime Allahu alem ümmete her ümitsizlik ve sıkıntı döneminde böyle bir vaat ihtiva ediyor gibi görülüyor. İşte bunu yapan Allah'la birlikte bir başka ilah mı var? Bu delil de insanın ifade yerindeyse zatından kaynaklanan, iç dünyasından kaynaklanan bir delildir. Ey <gülüyor> ilahümme Allah Allah'la beraber bir başka ilah mı var? Kalilemm ma tezekkerun Ne kadar az öğüt alıyorsun. Öğüt almanız gerçekten az. Öğüt alırsanız çünkü kendinize gelecek, Allah'a yöneleceksiniz. Arkasından bu sefer yine soruyor. Cenab-ı Allah bizlere insanın kainat ile alakasının, irtibatının varlığını hatırlatarak bunu da kendi ...uluhiyetinin vahdaniyetine, birliğine bize delil gösteriyor. Diyor ki... ...emmen yehdiküm fi zulümâtil berri vel bahr. Karanın ve denizin karanlıklarında... ...size doğruyu gösteren kim? Doğru yolu gösteren, sizi doğru yola ileten kim? Kim? Ve men yursilü'r <gülüyor> riyah müşrem beyne yedi Rahmetinin öncesinde önünde müjdeleyici olmak üzere, üzere rüzgarları kim gönderir? Bütün bunlar biz insanların dikkatlerinin çekilmesidir ya bunlara çekilmesidir ve bunlara dikkat etmemiz gerektiğini anlatmak. Yerin ve denizin karanlıklarında Allah bize yol gösteriyor. Neyle? Yolumuzu aydınlatan yıldızlarla ve günümüzde icat edilen türlü aydınlatma vasıtasıyla. Kara ve denizin karanlıklarında bizlere doğru yolu gösteriyor. Rüzgarlar biliyorsunuz çeşit çeşittir. Türlü türlü çeşitler vardır. Tatlı tatlı sabah esen, sabah melteminden tutunuz fırtınalar çıkartan şiddetli rüzgarlara varıncaya kadar. Rüzgarların oluşumu başlı başına bir ilahi mucizedir. Öyle çok fazla bir şey okuduğumu söyleyemem ama inanın rüzgarların oluşumu ile alakalı Ortaya atılan nazariyeler bana yeterli gelmiyor. Kısmen izah ediyor. Fakat dünyanın her bir yerinde, her bir bölgesinde farklı ve apayrı rüzgar türleri ve çeşitleri esiyor. Yazın ayrı eser, kışın ayrı eser, sonbaharda ayrı eser, efendim ilkbaharda ayrı eser. Dünyanın kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında ayrı eser. Dönencelerin üstüyle kutup daireleri arasında ayrı eser. Öbür tarafta ayrı eser. Her yerde belası. Dağ başlarında ayrı eser. Vesaire. Apayrı rüzgarlar. Çeşitli çeşitli rüzgarlar. Yükseklikleri, esiş yükseklikleri, güçleri, hızları, bilmem neleri... Soğuklukları, serinlikleri, yağmur getirmeleri, getirme işleri, bulutları sürüklemeleri, sürükleme işleri vesaire, fırtına haline gelişleri, hortum yapanları, yapmayanları, ters yönden birbirleriyle gelip çarpışan rüzgarları sayılamayacak kadar çok. Bunları estiren kim? Enteresan bir güçtür rüzgar. Ana sebep olarak benim görebildiğim kadarıyla da denizde suyun buharlaşması ve buharın hareketi olarak gösteriliyor. Rüzgar esişinin adeta ciddi başka bir sebebi söylenmiyor gibi. Ne kadar yeterli bunu izah etmek için tam olarak belki bilmediğimiz şeyler daha çok var. Onun için belki anlayamıyoruz, orasını bilmiyorum ama... Şunu kabul etmek lazım ki her halükarda ister biz bilelim ister bilmeyelim. Bilenler olsun olmasın. izahlar yeterli gelsin gelmesin. Rüzgarların ortaya çıkması da başlı başına ilahi bir lütuf ilahi bir mucize. Efendim, e, gemilerin hareketinden tutun. Çiçekler ve ağaçlar arasında tozlaşmaya varıncaya kadar. Hep rüzgarlar vasıtasıyla Rüzgarların katkısıyla oluyor. Bulutların birbirlerine efendim artı eksi aşılanmalarına varıncaya kadar. Enteresan bir şey. Allahü Teala bu rüzgarları hikmetiyle, kudretiyle ne yapıyor? Estiriyor, var ediyor, varlıklarını sürdürüyor. Çünkü burada ifadeye dikkat edelim. وَمَنْ يُرْسِلِرْ رِيَحْ Rüzgarları salan kim? İnsan önündeki engeli kaldırıp serbest bırakmak demek. Yani bu engel olmasa belki rüzgarlar böyle ne bileyim adeta hapsedilmiş, hani koyunlar uzun bir süre hapsediyorsunuz ya, ahıllarda hapsedilmiş koyunlar gibi olacak belki. Onları salan kim diyor. İfade çok önemli çok şey. Ve bunları Allahü Teala rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgarın faydalarından bir tanesi en hissedilir en önemli faydası. Yağmurun yağmur bulutlarının efendim belli bir yere gelip yağmur yağdırmasının en önemli sebebi. Peki durum bütün bunlar kim yapıyor? E ilahumme Allah. Bütün bunları Allah'la birlikte yapan ...bir başka ilah mı var? Haşık. Teala Allahü... ...emmâ Allah... ...onların ortak koştuklarından... ...çok yücedir. Ortak koştuklarından... ...çok yücedir. Çünkü... ...onların koştukları ortakları... ...hiçbirisi bunları... ...yapamıyor. Hele günümüzün putlarının hiç bunlarda ilgisi yok. Efendimiz'e söyleyeyim ya ideolojik putlardır ya güç putlarıdır para gücü gibi ya şehvet putlarıdır ve buna benzer türlü türlü putlar. Bu putların yerin ve göğün var edilmesinde ve bu gibi muazzam hadiselerin ulaşmasında ne gibi katkıları olacak ki? Allah elbette bunlardan onların ortak bunlar tarafından başkaları tarafından ortak koşulmasından pek yüce pek münezzehtir. Bir susturucu delil daha müşriklere. Emme yebda'u'l halqa thumma yu'idu. İlkin yaratan sonra onu tekrar iade eden Kimse mi hayırlıdır, yoksa Allah mı manasına? Bu gördüğümüz bütün varlıklar bir zamanlar yoktu. Gördüğümüz ve görmediğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz. Bundan sonra da var edilecek varlıklar dahil. Bunların her birisi bir zaman yoktu. Zamanı gelince tek tek de yok olacaklardır. Oluyorlar da. Oldular da. Ve Cenab-ı Allah dilediği zaman bizleri yeniden yaratacak, var edecektir. Her mevsim, her yıl değil mi? Tabiat yeniden canlanıyor. ...yeniden canlanıyor. Zamanı gelince adeta ölüyor. Ağaçlar yapraklarını döküyor, bitkiler kuruyor. Tarlalarda yeşillik damına bir şey kalmıyor. Bahçeler sorarı sararıp soluyor. Her bir şey kısacası değişiyor. Ve tekrar Cenab-ı Allah... ...o... Varlıkları bir daha tazeliyor, yeniden yaratıyor, yeniden meydana getiriyor. Vücudumuzda da adeta her gün şu kadar binlerle hücre ölüyor, şu kadar binlerle hücre diriliyor. Yani hilkatin sona erdirilip yeniden başlatılmadığı adeta bir alan ve bir an yok gibidir. Peki bütün bunları kim yapıyor diyor Cenab-ı Allah. min يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ard Ve gökten ve yerden sizi rızıklandıran kim? Çok enteresan bir süreçtir değil mi? Gerek bitki süreci Gerek bitki Canlı hayvan süreci Değil mi? Davarlar Bitkileri yiyecek O bitkiler onların vücudunda Et olacak, yağ olacak Vesaire vesaire Ve hayatiyetlerini de devam ettirmesine Sebep olacak Ve bunlar bize rızık olacak Buğday bize ekmek olacak. Pirinç, efendime söyleyeyim bize unu vesairesi, pamuğu, hatırımıza gelen ve gelmeyen. Her birisi bizim için ayrı bir rızık. Ve yeryüzü bu gibi rızık kaynaklarının en önemli kaynağı da semadan yağan yağmur. Ve bir de şuna temas ediliyor olabilir. Hepimizin rızkı Kur'an-ı Kerim'in söylediği gibi ve fi's sema'i rizqukum ve ma Sizin rızkınız ve size vaad olunan ne varsa hepsi semadadır. Bir de bizim her bir insanın dünyadan payı anlamındaki rızık da yerden ve gökten bize geliyor. İşte bu rızıkları size kim veriyor? Eyyallahumma Allah Allah'la beraber bir başka ilah mı var? Kul hatu burhanakum in kuntum sabiqi. Demek ki eğer Allah'tan başka ilahın varlığı konusundaki iddianızda doğru iseniz haydi burhanınızı, delilinizi getir. Burhan kati delil demektir. Tartışılmaz delil demektir. Var mı buna dair bir deliliniz? Getirin diyor. Meydan okuyor. O halde niçin? Şirkin çünkü, şirkin lehine sürebilecek bir delili yoktur. Onun için Allah'ı inkarın cezası ebedi cehennemdir. Çünkü onu destekleyen hiçbir delil yok. Aksine delillerin inkarıdır. Delillerin reddedilmesidir. Delillerin reddedilmesidir. Hem de haklı hiçbir gerekçe olmaksızın. Ondan dolayı azabı pek büyüktür. Bundan sonraki 65. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah göklerin ve gaybının ancak kendisi tarafından bilindiğini ifade ediyor. Gayb bildiğiniz gibi bizim için bilinmeyen alemdir duyularımızla idrak organlarımızla idrak edemediğimiz, fark edemediğimiz alem gayb âlemidir. Gayb'dır. De ki: "Kulle ya'lemu men fi's semâvâti vel ardı'l gaybe illah." Göklerde ve yerde bulunanlar arasından gaybı Allah'tan başka kimse bilmez." dedi deki göklerdeki ve yerdeki gaybı Allah'tan başkası bilemez. Ayet-i kerime gayet açıktır. Gayet açıktır. Birilerinin gaybı bildiğini söylemek caiz değil. Bir bayram günü Medine li cariye kızlar bayram sevinci dolayısıyla ezgi söylüyorlar. Resulullah'ın huzurunda. Onlardan birisi diyor ki: "Ve fîna Rasûlullah ya'lemu mâ fi'l-yevmi ve mâ gâd ve mâ Ve Resulullah var aramızda. Bugün ne olduğunu da yarın ne olacağını da bilir. <gülüyor> Peygamber yüzü duvara dönük bunu dinlerken derhal kalkıyor. Sen bunun yerine <gülüyor> aramızda bugünü bilen Resulullah diye yeter. Yarını ben dahil hiç kimse bilemez. <gülüyor> Aytekin'e de böyle söylüyor. "Vama tdiri nefsu, maza teksibu gada. Hiçbir nefis yarın ne kazanacağını bilemez. O halde, evetim göklerde ve yerde. Gayb bilmek iddiası Allah'tan başka hiçbir kimse için yapılamaz. Bu konuda işittiğiniz iddialar, propagandalar, ne bileyim anlatılan, keramet güya anlatılan şeyler, ikisinden birisini tasdik edip birisini yalanlayacağız kardeşim. Elbette aykırı olan her bir iddia yalandı lac mi yok Dolayısıyla bu konuda insanları bu şekilde gördüğümüz yanlışını gördüğümüz insanları da makul bir şekilde uyarmayı ihmal etmeyelim Çünkü Cenabı Allah göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez bu budur veş ma ne Eeyya yuba ve bu varlıklar ne zaman diriltileceklerini de bilmiyorlar. Yani ne zaman öleceklerini de bilmiyorlar, ne zaman diriltileceklerini de bilmiyorlar. Kendilerinin ne zaman öleceklerini, ne zaman diriltileceklerini bilmiyorlarsa, onların kendileri gibi ölümlü olanlar tarafından gaybı bildikleri nasıl iddia edilebilir? Burada hepimiz birbirimiz gibiyiz. Sen gaybı biliyorsan ben de biliyorum. Ne farkımız var? Sen bilmediğine göre ben de bilmiyorum. Tersi de öyledir zaten. Yani ben bilmiyorsam sen de bilmiyorsun. Sen biliyorsan niye ben bilmeyeyim? Niye? Şeyhinin, şeyhinin gaybı bildiğini söyleyenler var. Bunlar şirket düşer mi düşmez mi? fiimde şirke düşüp düşmemeye hüküm vermek uzun bir araştırmayı, tahkikatı, belki sorgulamayı gerektirir. Fakat bizim burada önemli olan evvela bu işin ayete aykırı olduğu, Kur'an'ın iddia az Kur'an'ın söylediğine aykırı olduğunu anlamamız ve bu konuda uyarmamızdır. Çünkü yerine göre cehalet mazeret olabilir. Yerine göre gayipten anladığı benim senin veya Kur'an'ın kastettiği bilinmeyen gayb bu değil de bilinebilen kısmi gayb nisbi ora yani göreceli gayb dediğimiz bir gaybı kastediyor olabilir. Onun için yani bir kimse kardeşim ne sen gayb derken neyi kastediyorsun diye ve buna benzer bir yol sorgulamayı gerektirir. Fakat burada biz gaybden bahsederken insanın bilgi alanına dahil olmayan herhangi bir yolla insan tarafından veya hatta herhangi bir mahluk tarafından bilinmesi mümkün olmayan gaybın bilinmesi iddiasındayız. Bilinmeyeceğini söylüyoruz ayet-i kerime odur ve bununla alakalı gayb bilgisi iddia etmek küfürdür. Bu tür. Ama dolayısıyla bir kimse benim gaybı biliyorum veya benim şeyhim, benim üstadım, benim adamım gaybı biliyor dediği zaman onu iyice sorgulamak lazım hüküm vermeden. Hüküm vermeden, sorgulamadan hüküm vermek isabetli olmaz. وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ deyince zaten kastedilen edilen gaybın özellikle ne olduğu İnsanlar tarafından bilinmesi imkansız olan bir gayb vardır. Hiçbir surette bilinemez. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِاَيْا اَرْضٍ تَمُوتَ Az önce okuduğumuz muhayyebat-ı ayetlerinin ayetinin bir bölümü. Hiçbir kimse nerede öleceğini bilemez. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Değil mi? Ve ile ahirî. Şimdi bunları özellikle bildiğini iddia etmek. Allah'ın kendine tahsis ettiği bilgi bildiğini iddia etmek. Bunlar maazallah Allah küfür gerektiren iddialardır. Onlar çünkü ayet-i kerime ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hatta beliddaraka ilmhum fil ahireh. Ahiret ile ilgili ahiret hakkındaki ilimleri artık tam ve mükemmel bir hale gelmiştir. Eksikliği kalmamıştır. Yani Nuh Aleyhisselam'dan onun risaletinden daha önce Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a kadar. Ahirete imanı ve ahirete dair bilgiyi getirmeyen hiçbir peygamber olmamıştır. Bütün münezzel kitaplar, indirilmiş kitaplar peygamberlerden ardı arkasına bahsetmişlerdir. Ahiretten, ahirete imandan, ahiret hayatından. Dolayısıyla onların ahirete dair bilgileri ardı arkasına gelmiştir. Nasıl olur? Bunlar ahiret ile ilgili şüphe içerisindedirler. Yani ölümden sonra dirilişi nasıl inkar ederler? Bir diğer açıklamaya göre belid ilmuhum aslında bunların ahiret hakkındaki ilimleri mükemmel olmakla birlikte kimileri iman etti, kimileri iman etmedi. İman edenler elbette o konuda doğruyu isabet ettirmiş ve kurtulmuşlardır. Diğerleri maalesef dalalet içerisindedirler. Belhum fi shakim minha. Hayır onlar hatta onlar dünyada iken ahiret hakkında şüphe içindedirler. Ahiretten şüphe ediyorlar. Buna rağmen, ahirete dair ilimleri ardı arkasına gelmiş olmasına rağmen, ahiret hakkında şüphe etmektedirler. Belhum minha amun. Hatta onların ahirete dair tavırları tamamıyla bir körlük içindedir. Ahirete karşı tam bir körlük içindedirler. Bakın aşama aşama. Aslında diyor onların ahirete dair ilimleri peş peşe gelmiştir. Arka arkaya gelmiştir. Şüphe etmeyi gerektiren bir tarafı yoktur. Ama onlar ahiretten yana şüphe ediyorlar. Hatta bu konuda büsbütün kördürler. Diye ahirete iman ile alakalı 3 insan mertebesi olduğunu görüyoruz. Bir kısmı Ahiret ile ilgili ilmin peş peşe gelmesi dolayısıyla peygamberlere imanı, peygamberlerin getirdikleri şeriatlere imanları dolayısıyla ahirete de iman ederler. Ahiretten en ufak bir şüpheleri, tereddütleri olmaz. Bir kısmının ahirete dair şüpheleri vardır, bir kısmı büsbütün ahireti inkar ederler. Özellikle günümüzün maddeci insanlığı gibi. Ondan sonra diğer ayet-i kerimeler ahiret ile alakalı daha başka şüpheleri devamındaki ayet-i kerimeler şüpheleri ve bu şüphelerin cevaplarını gündeme getiriyor. Önümüzdeki dersin inşallah 67. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz inşallah. Subhan rabbike rabbil izzati ve selamun ve rabbil